بسم الله من الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه ومن ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا vejalnamin meyestemiu'n elqule feyettibu'n ahsene ve edhilna bi rahmetike fi salihin Allahumma amin. Bugün Allah izin verirse ders silsilemizin dışında bir konu işleyeceğiz. Yani programımızın ders programlarımızın dışında özel bir konu işleyeceğiz. Aslında biz bu konuyu tevhid müdafaası derslerinde son bölümde toplumlarına hikamı ve Toplumların içerisindeki fertlerin ahkamı konusunda uzun uzun işleyeceğiz. Yine biz bu konu hakkında yaklaşık bundan 10-12 sene önce 2006-2007 senesinde bu konuyu uzun uzun yazmış. O zaman içinde tartışılan bir konuydu. Ancak bazı sebeplerden dolayı bugün tekrar işlememiz, konu hakkında detaylı bir açıklama yapmamız veya çok detaylı olmasa da genel hatlarıyla bir açıklama yapmamız icap etti. Namaz, İslam alametleri, namaz İslam alameti midir? İçinde yaşadığımız şu toplumda insanların apaçık bir şekilde fiili olarak, kavli olarak, itikadi olarak Allah'a şirk koştukları bir toplumda namaz kılmakla beraber Allah'a şirk koşulan bir toplumda. Namaz kılmakla beraber küfrün her türlüsü, şirkin her türlüsü fıskın ve fücurun her türlüsünün yapıldığı bir, toplum, bir toplumda namaz tek başına, kendi başına bir alamet midir? Namaz kılan bir insanı gördüğümüz zaman işte bu Müslümandır. Bu bizim Müslüman kardeşimizdir diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Bu konuyu biraz detaylı bir şekilde Allah'ın izniyle ne yapacağız kardeşler? İnceleyeceğiz. Konunun açılması ise şöyle oldu. Sosyal medyada tanımıyorum. Yani <gülüyor> ben kim olduğunu bilmiyorum. Birisi... İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında la ilahe illallah demek e, namaz kılmak alametti ancak günümüzde haricilere göre veya tekfircilere göre e, askere gitmemek, oy kullanmamak ve buna benzer şeyler İslam alamet olarak kabul edilmeye başlandı ve bunun işte selefte bir karşılığı yoktur olsa olsa Necdi Ulema'da karşılığı vardır şeklinde Twitter'da bir tweet atmış bir kişi. Ben de onun üzerine bir yorum yaptım. Dedim ki ne güzel işte yani şirkten teberri etmeyi İslam alameti kabul etmiş insanlar. Şirkten beri olmaktan daha güzel bir İslam alameti var mıdır? Dedikten sonra yaygara koptu. Kimileri işte itiraz saadetinde, kimileri kabul görür manada, kimileri soru sorar manada birçok şeyler yazıldı, birçok şeyler çizildi. Aslında çok da ciddiye almamak gerekiyor. Niye derseniz sonuçta sosyal medya karşınızda kim olduğu belli değil. Kimliği olmayan yani işte adamın ismi sosyal medyadaki ismi Ali Gel ise karşınızda altı karakterden ibaret bir şahsiyet var. Yani Ali Gel altı tane altın ibaret bir karakter. Her ne kadar o ekranın arkasında etten kemikten birisi olsa da tanınmayan bilinmeyen meçhul olan birisidir. E bu insanların sözlerini çok da ciddiye alıp da uzun uzun reddiye vermenin de bir anlamı yoktur. Elbette insanlar kimliklerini sosyal medyada konumları gereği durumları gereği gizleyebilirler. Ee, tedbir adına gizleyebilirler. Buna hiçbir sözümüz yok ama ortaya bir düşünce bir akide koyacaksanız hele hele birilerine düşmanlık yapacaksanız bunu o düşmanlık yaptığınız, muhalefet ettiğiniz kişinin gözlerinin içine bakarak yapmanız gerekir. Şahsiyetinizle, kimliğinizle, karakterinizle ortaya çıkıp bu böyledir demeniz lazım. Yoksa sosyal medyada adam ayet uydursa desek işte Araf suresinin 57. ayeti deyip ayet yazsa, ertesi gün hesabını kapatsa kim olduğu belli değildir. Bundan dolayı çok da fazla ciddiye almamak gerekir ancak... Bir arkadaş orada belirtmiş demiş ki yani 2006, 2007, 2008 senesinde 10 sene önce Şehadet Info isimli site bu veya buna benzer makaleler de oluyordu. Ancak aynı konunun ısıtılıp ısıtılıp yeniden sürülmesi bu nedir gibilerine bir itiraz sunmuş bir arkadaş. Bununla birlikte gerek sosyal medyada birçok yerden gelen sorular gerekse real ortamda İnsanların bu konuda kafasının karışması, bazı kafa karışıklığına meydan verilmesi sebebiyle bizim de geniş bir açıklama yapmamız bildiğimiz kadarıyla bir açıklama yapmamız ne oldu, vacip oldu diyelim. Konu nedir kardeşler? Konuşudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu noktada çokça zikredilen, biraz sonra uzun uzun anlatacağım inşallah. Mensalle salle salatena, kim bizim kıldığımız namazı kılarsa, vesteqbele qıbletena, bizim kıblemize önerirse, ve ekele zebihatena, bizim kestiğimiz yerse, fedelikel müslim, bu Allah'ın ve Resulünün zimmeti altında olan bir Müslümandır hadisi. Bu hadisin ışığında muasır, tevhid ve cihat eksenli alimlerin hemen hemen tamamı namazı mutlak olarak bir İslam alameti gördüklerini söylemişlerdir. Birçok alim yani benim bildiğim kadarıyla işte Ebu Muhammed'in Maktisi gibi Ebu Abdülkadir bin Aziz gibi Allah onlar da bizi de hakka isabet ettirsin. Ebu Basiret Tartusi gibi Allah ona hidayet etsin. Alimler eee Namazın aslen bir İslam alameti olduğunu, hangi toplumda olursa olsun namaz kılan bir kişinin mutlaka Müslüman olduğunu, ona Müslüman hükmü verilmesini kitaplarında söylemişler. Bunu delillendirmişler, ulema adam taviller getirmişler, uzun uzun izahlar yapmışlardır. E tabi ki bizde içinde yaşadığımız topluma müşrik deyip onların namaz kılması onların şirkini iptal etmez. Dediğimiz zaman biz şirkten beri olduklarını görmemiz gerekir. Namaz onlar için bir alamet değildir dediğimiz zaman ister istemez insanların ne yapıyor? kafası karışabiliyor. E bir tarafta getirilen deliller var ve gönüllerde sevgi beslenilen alimlerin kavilleri var. E bir tarafta işte şahıs görüşlü gibi görünen siz varsınız. Bir tarafta işin aslıyı bu konuda yazılan makalelerde icma iddiası bile var. Namazın İslam alameti olduğu icma ile sabittir şeklinde iddialar da var. E bunun neticesinde ister istemez kafalar karışabiliyor kardeşler. Şimdi bu görüşün <gülüyor> yani namaz önce bu görüş üzerinde duralım. Kimler böyle söylüyor? Bunların delilleri nedir? Bunun üzerinde duralım inşallah. Mesela bu konuda Şeyh Abdülkadir bin Avdolayız diyor ki Namaz kılan bir kimse hükmen Müslümandır. Eğer biz bir kimseyi namaz kılarken görmüşsek bu kimse hükmen Müslümandır. Böyle kimse durumu kapalı olan Müslüman olarak nitelendirilir. Yani durumu kapalıdır. Biz bunun tevhidine şahit olmadık. Şirkten, şirkten beri olduğuna şahit olmadık. Ama namaz kılmasıyla biz ona hükmen Müslüman deriz. Bu kendisinden Müslümanlık alametlerinin birisi görülüp İslam'ı bozan herhangi bir davranışına şahit olunmayan kimsedir. Yani mesela siz bunu tabutun askerleri hakkında uygulayamazsınız bu hükmü diyor. Çünkü onların İslam'ı bozan halleri sabittir. İşte Allah'ın ahkamıyla hükmetmeyen bir hakim hakkında bu hükmü uygulayamazsınız. Çünkü bu kimsenin İslam'ını bozan hal mevcuttur. Namaz bunun bu halini iptal etmez Güzel bir yaklaşım. Yani şirkini gördüğünüz kimseyi namaz kılarken görseniz de onun namaz kılması bu kimseyi Müslüman yapmaz diyor. Bu kimseyi ne yapmaz? Müslüman yapmaz. Bu kaide namazın İslam olduğu nerede geçerlidir? İslamını bozan bir hal görmediğimiz kimse için geçerlidir. Çünkü Müslümanlık alametleri zahiri sebeplere bağlıdır ve şiriat sahibine Müslüman hükmü vermeyi bu sebeplere bağlamıştır. Yani şari' zahiri sebeplere biz batına bakmayız değil mi? Nahnu nahkumu biz zavahir biz zahire göre bakar ve zahiri sebeplere bağlamıştır. Müslüman hükmü vermeyi şari, yani Allah subhane ve teala Müslüman hükmü vermeyi zahiri sebeplere bağlamıştır diyor. Öyleyse böyle kimse için Müslüman hükmü sabit olur ancak İslam'ı bozan bir davranışta bulunmak gibi daha kuvvetli bir zahiri durum getirirse biz ona göre hüküm veririz. Yani eğer namaz hiç tanımadığımız bir insanın namazından dolayı biz ona İslam hükmünü verdik ama daha sonra öğrendik ki bu adam beşeri sistemlerde, parlamentoda yasa koyan bir vekilmiş. İşte bu adam siyasi idarede görev alan veya taguti sistemi savunan bir memurmuş. Ha böyle bir şeyle karşılaşırsak ben günümüz şeyh bunu söylemiyor da ben günümüz açısından şeyhin de bu konuda akidesini bildiğim için e, günümüz açısından biraz daha açıklamaya çalışıyorum. İslam'ı bozan bir halle gelirse bu kimse bu daha güçlü bir delildir, daha güçlü bir zahirdir. Namaz zahirini iptal eder bu kimseye biz kafir veya müşrik hükmünü veririz diyor. İslam'ı bozan bir davranışına şahit olunmayan kimse için İslam hükmü geçerlidir. el cami fi talebil ilmiş -il şerif isimli... Eserinde söylüyor. Allah teala bu eseri en güzel şekilde birilerine basıp piyasaya sunmayı nasip etsin. Subhanallah bu eserin başına gelmeye gelen yani hiçbir eserin belki de başına gelmemiştir. Bilemiyorum yani. Hayırlısı konumuz, konumuz bu değildir. Ee, Şeyh Kadir bin Azim görüşleri bu minvalde. Yine Allah onu ve bizleri hakka isabet ettirsin. Şeyh Ebu Muhammed el-Makdis'i tekfirden sakındırma tekfirde aşırılıktan sakındırma tekfirden sakındırma değil kitabında diyor ki biz tekfirden filan sakındırmıyoruz aşırılıktan sakındırıyoruz bu kitabında diyor ki kesin olarak bildiğimiz ve inandığımız şu ki İslam'ın muteber alametlerinden birini ıshar eden kişinin içinde gizlediklerini gizledikten u Teala havale ederiz dünyevi işlerde kendisine Müslüman hükmü veririz çünkü kişinin içinde gizledikleri Allah Teala ilgilendirir ve dünyevi ve kemiğinde bunun üzerine hüküm bina edilmez. Kendisini İslam'dan çıkaracak bir söz söylemediği veya bir fiil işlemediği sürece bu tür kişilerin arkasında namaz kılınır, selam alınır, kestiği yenilir diyor. Yine bir başka yerde e, Hambeliler'in görüşünü getirerek <gülüyor> Hambeliler'in görüşünü getirerek namazın İslam alameti olduğunu, namazı İslam alamet olarak kabul ettiğini söylüyor. Ee, bu konuda muasır alimlerden çokça delil getiren nedir? Muasır alimlerden çokça delil getiren vardır. Uzun uzun yani bu görüşü ve bu görüşün delillerini ne yapmak? İşte mesela yine şu hadiste getiriyor. Beyn el mer ve beyn şirk ve küfri terkus sala. Kişi ile şirk ve İslam arasında ne vardır? Namazın terki vardır. Yani namaz Müslümanla müşrik arasında bir ayrac'tır şeklinde. Hadis getiriliyor bu noktada. Dediğim gibi e, görüşün delili budur. Artı muasır olarak birçok ulema da bu görüştedir. Cihad eden gruplardan birçok cihad eden grup işte gerek Afganistan'da olsun gerek Suriye ve Irak sahasında olsun cihad eden grupların hemen hemen tamamının içindeki alimlerin görüşü bu minvaldedir. Yani namazın İslam alabeti olduğu minvalindedir bu yöndedir. Peki bu konuda önce şunu söyleyeyim. Bazı eserlerde bu konuda ittifaktan ve icmadan bahsediliyor. Yani namazın İslam alameti olduğu icma sabittir. Kim namaz kılarsa biz ona İslam hükmünü veririz şeklinde icmadan bahsediliyor. Öncelikle böyle bir icma filan söz konusu değil. Hatta yani cumhurilemanın görüşü dahi değildir bu görüş. Biraz sonra ben delillerini uzun uzun edeceğim. Cumhur görüşü bile değildir. Ve bu görüş yani bu noktada bizim en çok sıkıntı çektiğimiz muhasır alimlerin ne yazık ki bu meseleyi hakkıyla tahkik etmemeleridir. Yani benim şu anlatacaklarımı uzun uzun anlatacaklarımı muhasır alimler hiçbir neselinde göremezsiniz. Gerçekten göremezsiniz. Öyle ki e, bu konuda en net olarak delil getirilen men hadisinin başı vardır. İnanın muhasır alimlerin hiçbirinin kitabında hadisin başı dahi zikredilmemiştir. Ben bir hocayla bu meseleyi konuşurken hadisin Buhar'da geçen kısmı bu şekilde dediğim zaman uzun uzun itiraz etmişti. Dedim yani Buhar'da böyle geçiyor sen ister itiraz et ister itiraz etme. Dedim sen yanlış hatırlıyorsun oturduğumuz ortamda kaynak da yoktu. Yani dilediğin zaman gidip bakabilirsin kitabı zekatta olması lazım Allah alem. Hadisin başı biraz sonra zikredeceğim Allah'ın izniyle bu şekildedir dediğimde yani işin ilginç tarafı şu kardeşler bir konuda bir hadisi delil getiriyorsun hadisin farklı versiyonunu farklı bir şeklini hadisin tamamından habersizsin bu neyi gösteriyor biliyor musunuz gerçekten bu konuda e, genel geçer görüş kabul edilmiş ona dair de hadis bulunmuş ve mesele tahkik edilmeye ihtiyaç hissedilmemiştir. Bu çoğu zaman olabilir, bu herkese olabilir. Ben bunu bir kusur olarak öne sürmüyorum ama vaka budur. Bu alimler tarafından bu mesele ciddi anlamda tahkik edilmemiş bir meseledir. Yani Hanefi uleması ne demiş, Şafii uleması ne demiş, Malikiler bu konuda ne demiş? Bu delilleri zikredip arkasından gerekirse onların delillerini reddetmek suretiyle bir kabul olmamış. Yani şunu demek istiyorum ben. Namazı mutlak surette İslam alameti kabul ediyor. Bu konuda Hanbeli ulemasının görüşünü kabul ediyorum. Başka alimler ne deyip ne dediğine bakmaksızın onların demlerini reddetmeksizin farklı görüşleri dile getirip gerekirse reddetmeksizin bu konuda itikad edinip işte kitap yazıyorum veya konuşuyorum. Sonuçta insanlar ne anlaşılıyor ne alınıyor biliyor musunuz? Bu konuda tek görüş budur. Bu görüşün dışına çıkan haricidir, tekfir, tekfircidir, radikaldır İnsanların sonuçta anladığı bu oluyor ama biraz sonra dediğim gibi uzun uzun izah edeceğiz. Bu böyle değildir. Men salle salatena kim bizim kıldığımız gibi namaz kılarsa yani bizim namazımızı kılarsa ve stakbele dubletena bizim kıblemize yönelirse ve ekele zebihatena bizim kestiğimizi yerse diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis çok meşhur bir hadistir bu birden çok yerde zannedersem 4 veya 5 yerde geçer uzun uzun ben burada zikretmeyeceğim ee, İmam neseyinin e, sünnelinde geçer birçok yerde geçen oldukça meşhur bir hadistir yani hadisin sıhhati üzerinde de durmaya gerek yok dedik ki bu hadisi delil olarak muasir ulema namazın İslam alameti olduğunu kabul etmiş. Yine muasir ulema bu noktada Hanbelilerin İbn-i Kudam el-Maks'ı diyor ki kafir namaz kıldığı zaman onunla İslam'ına hükmedilir. Hanbelilerin bu görüşünü getirmişler. Kafir namaz kıldığı zaman yani kafir birisi, kafir olarak gördüğümüz birisi, Müslüman olarak bilmediğimiz birisi biz onu namaz kılarken görüyorsak onun İslam'ına biz hükmederiz diyor. Bunun cemaatle ya da ferdi olması arasında bir fark yoktur. Niye böyle söylüyor? Hı? Var mı tahmini olan? Niye böyle söylüyor? Ya da Darül Harp'te veya Darül İslam'da olması arasında veya işte farklı şekilde olması arasında bir fark yoktur. Eğer kişi Darül İslam'da da namaz kılsa bize göre Müslümandır. Darül Harp'te de namaz kılan kimse bize göre Müslümandır. Evet. Ferdi namaz kılanda Müslümandır. Cemaatle namaz kılanda Müslümandır. Niye böyle söylüyor biliyor musunuz? Aslında ilmi metinleri okumayı bilen veya hocanın önünde okuyan veya ilmi metinleri tahkik etmeyi bilen bir kimse bu cümleden burada bir ihtilafın olduğunu anlar. Burada ne olduğunu, bir ihtilafın olduğunu anlar. İbnü'l-Kudame el-Makdisi burada şuraya atıfta bulunuyor. Darh harf ve Daru İslam ayrımına değinerek Şafiilerden ayrıldıklarını söylüyorlar. Çünkü müteahhirin ondan Şafi ulaması Darül İslam'da namazı e, İslam alameti görmüş. Darül Harb'de namazı bir İslam alameti olarak ne yapmamışlar? Görmemişler. Çünkü takiye yapma ihtimali vardır demişler. Oraya atfediyor. Cemaatle veya ferdi olması arasında bir fark yoktur diyerek de Hanefilerin görüşlerini Devre dışı bırakıyor. Çünkü hanefilere göre ferdi namaz İslam alameti değil. Cemaatle kılınan namaz nedir? İslam alametidir. Anlaşıldı mı? Yani metni okurken daha ortada bir ittifak olmadığını, hele hele bir icmanın olmadığını hemen anlıyorsunuz. Bir şey anlatayım size. Yaşadığım bir hadise anlatayım. 2007 senesinde olması lazım Allah alem. Bir hoca arkadaşın evinde 5-6 hoca arkadaş ee, oturuyoruz. Güncel meseleler konuşuluyor. Türk olmayan bir kardeş ben konuşmaya başladım dedi sen ne de, de hele bir sus. Dedim ben niye susayım? Dedi sen icmadan haberin yok. İslam'ın sabit ahkamından haberin yok. Senin konuşman caiz değil. Dedi doğru yani icmadan haberin yoksa sabit ahkamdan haberin yoksa konuşmakta çok caiz değildir. Dedim benim neden haberim yok? Dedi ki namaz kılan İcma ile Müslüman kabul edilir namaz kılana icmaen Müslüman hükmü verilir ve sen bu icmadan habersizsin dedim sen bunu nereden getiriyorsun delil getirdiği yer benim tercüme ettiğim bir makale benim tercüme ettiğim bir makaleden bana delil getir. dedim ki bak kardeş birincisi icma nakledeceksen muasır bir alimin kitabında veya bir makalesinden icma nakledilmez yani Seyyid Kutub'un fizilel Kur'an'dan hadis nakledilir mi ee, işte Mevdudi'nin Tefsirül Kur'an'dan hadis nakledilir mi? Nakledilmez. Yani neyi nereden nakledeceğini bileceksin. İcma nakledeceksen muasır bir alimin e, makalesini icma nakletmeyeceksin bu bir. İkincisi orada Kurtubi'nin Arapçası vardı. Tefsir'in Arapçası vardı. Bulunduğumuz ortamda Kardeşin kütüphanesi genişti. Allah alem Kurtubi'nin olması lazım. Geçmiş gün tam hatırlamıyorum. Ben Nisa suresinde size selam verene kafir demeyen ayetini açtım. Bak dedim Kurtubi böyle söylüyor. Bizim mezhebimizin tercih ettiği görüşe göre namaz kılmakla bir kimseye Müslüman hükmü verilmez. Namaz kılmakla bir kimseye Müslüman hükmü verilmez dediğimde cidden şaşırmıştı biraz önceki noktaya geleceğim. cidden bu konu tahkik edilmemiş bir konudur bu asırlar tarafından tahkik edilmemiş ilim talebeleri kardeşlerimiz tarafından tahkik edilmemiş bir konudur evet Hambeli ulamasının görüşünü tekrar okuyoruz kafir kimse namaz kıldığı zaman onun İslamına hükmedilir bunun Darül İslam'da veya Darül Harbi olması arasında bir fark yoktur cemaatle veya ferdi olması arasında ne yoktur bir fark yoktur diyor. Ee, nerede? elmonide bu şekilde bir görüş beyan ediyor. Hanbelilerin görüşünü bu şekilde zikrediyor. <gülüyor> Peki bu konuda diğer mezhep alimleri, diğer alimlerin görüşleri nedir? Mevsuatul <gülüyor> Kuvaytiye isimli, oldukça geniş, hacimli kitapta şu bilgiler geçiyor. Ben okuyayım inşallah gerek Hanefiler, gerekse Hanbeliler, namaz fiiliyle kâfirin Müslüman olacağını hükmetmişlerdir. Ancak Hanbeliler kılınan namazın cemaatle ya da ferdi olmasını yine aynı şekilde dar, Harp ya da Darülistan'da olması arasında fark gözetmemiştir. Bak i̇bn Kudamen'in görüşünü söylüyor. Yani Hanbeliler böyle bir fark gözetmemiştir. Hanefiler ise ancak vaktinde cemaatle ve tam bir namazın İslam'a alamet olduğunu söylemişlerdir. Yani kişinin İslam'ına hükmedebilmek için sadece kıyamda görmen, sadece rükuda görmen yetmez. Sadece namazın bir parçasını kıldığını görmen yetmez. Ferdi olarak namaz kıldığını görmen yetmez. Adamın cemaatle başlayıp tam bir namaz kıldığını görmen lazım demiş Hanefiler. Malikiler ve Şafilerden bazılar ise Sadece namaz ile kafirin Müslümanlığına hükmedilmez demişlerdir. Malikiler bak Malikiler mutlak sikretti. Şafilerden bir kısmı ise sadece İmam Şafii'nin görüşü budur zaten. Müteahhirin bu görüşü değildir ama İmam Şafii'nin görüşü budur. Sadece namaz ile kimsenin İslam'ına hükmedilmez demişlerdir. Çünkü namaz İslam'ın fer'indendir. Hac etmek, oruç tutmak gibi sadece namaz kılmakla kişi Müslüman olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümirtu anukatilennase hatta yaqulu la ilahe illallah. İnsanlara la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla ben emrolundum buyurmuştur. Eee Resulullah kişinin İslam'la hükmedilecek esas la ilahe illallah'tır demişlerdir. Şafilerden bazıları ise şayet darül İslam'da namaz kılarsa onun İslam'ına hükmedilmez. Çünkü bu durumda dinini gizleyerek namaz kılması ihtimali vardır demişlerdir. Bu durumda kişinin dinini gizleyerek namaz kılma nesi vardır? Ee, durumunu gizlemesi vardır demişler. Evet. Hanefilerin görüşünü Hanefilerin kendi kaynaklarından nakledelim. i̇bn Nüceyim diyor ki, Asıl olan şudur ki kafir bir kimse ferdi namaz kılmak, oruç tutmak, kamil olmayan bir şekilde hac etmek, sadaka vermek gibi diğer din sahiplerinin, dikkat edin buraların hepsine değineceğiz inşallah, diğer din sahiplerinin yapmış olduğu ibadetlerden birisini yapmasıyla onun Müslüman olduğuna hükmedilmez. Diğer din sahiplerinin yaptığı fiil yapıyorsa onun Müslüman olduğuna hükmedilmez. Yine aynı şekilde teyemmüm gibi bizim şeriatimize has olan ancak asli ibadetlerden olmayan bir amelle de Müslüman olduğuna hükmedilmez. Mesela teyemmüm sadece bizim şeriatimize hastır. Ancak asli ibadet değil bir ibadetin nesidir Hanefilere göre? Bir ibadetin ön hazırlığıdır. Bununla da İslam'ına hükmedilmez diyor. Hanefi alimleri bu görüşlerini ee, zikrederken men salle salatena kim bizim kıldığımız bizim namazımızı kılarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kastetti diyorlar cemaatle namazdır. Şayet bir kafir cemaatle namaz kılarsa bizim katımızda onun İslam'ına hükmedilir. Çünkü cemaatle namaz münferit namaza muhalif olarak sadece bu ümmete has bir ameldir. Cemaatle namaz münferit Namazın zıttına münferit namazın aksine Sadece bu ümmete kastır Ferdi namaz ise diğer ümmetlerin Amellerindendir Ferdi namaz ise diğer ümmetlerin Amellerindendir Nitekim Resulullah bizim kıldığımız namaz demiş Ve kıblemize yönelme şartını getirmiştir Bununla yani bizim Namazımız ifadesiyle kastedilen Sadece bu ümmete Kas olan cemaatle namazdır Diyor Hanefi uleması Yine bir başka eserde Hanefiler eserlerinde bizim, namaz ile, bizim namazımız ile kast edilen kafir topluluklarının cemaatle namaz kılmamasına binaen sadece bizim ümmetimize has olan cemaatle namazdır diyor. Şimdi kardeşler bakın biraz sonra Hanbeli ulemasının bu konudaki delillerin illetini de söyleyeceğim. Şimdi bakın Hanefiler ferdi namazı niçin İslam alamet olarak kabul etmediler? Bu soru burada dursun. Hanbelilerin görüşüne getireceğim. Yani hanbelilerin niçin bazı şeyleri alamet olarak kabul etmedikleri görüşüne getireceğim. Ancak şu soruyu soru olarak soralım. Biraz sonra yine Hanefilerin kendi kavilleriyle bu sorunun cevabını vereceğiz. Niçin Hanefi ulemasına göre ferdi namaz İslam alameti değildir. Sadece kıyam İslam alameti değildir. Teyemmüm niçin İslam alameti değildir? İşte haç, zekat, sadaka niçin İslam alameti değildir? Ham, hanefilere göre. Bu soru burada dursun biraz sonra cevaplayacağız. Malikiler ise ne diyorlar? Şimdi malikilerin bu konudaki görüşünün ne olduğu kaynaklarda ihtilaf edilmiş. Yani e, malikilerden farklı görüşler nakledilmiş. Ancak dört mezhebe dair yazılmış. Genel içerikli yani dört mezhebin görüşlerini anlatan kaynakların hemen hemen tamamında Malikilerin görüşünün namazın İslam alameti olmadığı görüşü yönündedir. Yani malikilerin görüşü nedir? Genel olarak işte biraz önce Mevsuhatül Fıkhiye'den okudum. Ee, orada malikilerin görüşünün namazın İslam alameti olmadığı yönünde olduğudur. Genel olarak kaynaklarda bu geçiyor. Mesela Eşşerhül Kebir'de diyor ki iki şehadet kelimesi söylemediğim müddetçe İslam'ına hükmedilmez. Ee, ancak diyor yani bu konuyu zikrettikten sonra iki şahadet kelimesini söylemediği sürece onun İslamına hükmedilmez diyor. Eşşerhül Kebir'in haşiyesinde ise namaz kılan bir kimsenin Müslümanlığına hükmedileceği gibi Müslümanlığına hükmedilmeyeceği görüşü de her iki görüşü ne yapıyor zikrediliyor. Dediğim gibi malikilerin bu konuda görüşünün hangisi olduğunu net olarak çıkmıyor. Ancak dört mezhep fıkhını anlatan kaynaklarda Malikilere isnat edilen görüş namazın İslam alameti olmadığı. Evet. Namazın ne olmadığı? İslam alameti olmadığı. Mesela Şerhül Muhedzeb'de diyor ki şayet kafir bir kimse namaz kılar yahut İslam özelliklerinden olan bir fili işleyecek olursa ilim adamlarımız yani Maliki mezhebe alimleri böyle bir kimse hakkında farklı kanaatlere sahiptir. i̇bn Arabi der ki Görüşümüze göre böyle bir kimse bunları yapmakla Müslüman olmaz. Şayet ona bu namazın arka plan nedir diye sorulacak olursa, benim bu kıldığım namaz Müslüman olarak kıldığım namaz derse ona La ilahe illallah de denilir. Şayet bunu söyleyecek olursa doğru söyledi ortaya çıkar. Eğer bunu söylemeyi kabul etmezse onun bu davranışının bir oyun olduğunu öğrenmiş oluruz. Bununla birlikte böyle bir davranışta bulunmakla Müslüman olacağını kabul edenlerin görüşüne göre mürtet olmuş olur. Biraz sonra... Şeyh Kadir bin Abdullah'ın görüşünü eleştirirken buraya değineceğiz. Ancak sayı olan bunun irtar ettiği değil asli bir küfür olduğudur. Yine e, pardon Şerif'ül Mühezzep'te de değil El Cami'üli El -Cami Ahkam'da geçiyor bu kavil. Mühezzep şafif fıkıdır. El Cami'üli Ahkam'da geçiyor. E, Nisa suresinin size selam verene sen kafirsin demeyin kafirsin demeyin Ayetinin tefsirinde İmam Kortubi bunu zikrediyor. Görüleceği üzere malikilerin genel tercih edilen görüşü namazın İslam alameti olmadığı görüşüdür. Peki şafiilere bakalım. şafiilere bakalım. Aslen kafir olan bir kimse imamlık yaparak, imama tabi olarak münferiden, mescitte veya başka bir yerde ne şekilde olursa olsun namaz kılmakla müslüman olmaz. Darül İslam da veya Darül Harbü olması durumu değiştirmez. Bu İmam Şafii'nin Kitabül Umde geçen ifadesidir diyor İmam Nevevi. İmam Nevevi. Anlaşıldı değil mi? İmam Nevevi hiçbir şekilde bunu alamet kabul etmediğini Şafiler'i söylüyor. Şimdi buraya kadar biz sadece görüşleri aktardık. Başta yapmış olduğumuz şikayeti gidermeye çalışmadık. Mesela tahkik edilmedi. Dedik ya. Daha işin bu kısmına, işin tahkik kısmına biz ne yapmadık daha girmedik. Peki ne yaptık? Hanbeliler dediler ki namaz İslam alametidir. Biz bir insanın namazını, namaz kıldığını gördüğümüz zaman biz ona İslam hükmünü veririz. İster ferdiye kalsın, ister cemaatle kılsın, ister darül artta, ister darül hiç fark etmez dediler. Bu bir. Buna karşılık hanefiler hayır dediler. Biz ferdi namazı İslam alamet olarak kabul etmiyoruz. Çünkü diğer ümmetler de namaz kılıyorlar. Tam kamil bir şekilde cemaatle namaz kılacak dediler. Malikilerin bu konudaki görüşleri ihtilaflı yani mezhep arasında ihtilaflar var. Malikilerin bu konudaki görüşü ne dediğin zaman net bir şey söyleyemiyorsun. Ancak Kurtubi ne dedi? Bize göre tercih edilen görüş bizim mezhebe alimlerimizin tercih ettiği görüş namazın İslam alameti olmadığı kişinin namaz kılmasıyla ona Müslüman hükmünün verilmeyeceği dedi bunu da Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi'den ne yaptı nakletti. Şafi'ler ise kesinlikle bunu kabul etmediler. Namaz İslam alameti değildir. Hatta İmam Şafi ümirtü en mukatilen hatta yakulü la ilahe illallah hadisini getirdi. Dedik ki biz başta hadis tahkik edilmedi. Ne demek istedik kardeşler? Biz şunu söylemek istedik. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kim namaz kılarsa demedi. Men salle salatena izafetle bizim namazımızı kılarsa dedi. Bu bir. Niçin bunun dediği üzerinde sadece lafza bakıldı, mantık yani nutk edilene bakıldı, melfuza takılıp kalınıldı ancak e, mefhum yani mefhum muhalefe değil e, kelime manası ile mefhum hadisin anlatmak istediği üzerine durulmadı. Bizim Birinci itirazımız, birinci şikayetimiz budur. Niçin namaz zikredildi ve bizim namazımız zikredildi? Ve arkasından namazın bir şartı getiriliyor. ''Vestâk bele kıbletena'' bizim kıblemize yönelirse. Namazın altısı içinden altısı dışından 12 tane ezber bildiğimiz şartı vardır. Niçin setür lavre şartı getirilmedi? Öyle değil mi? Niçin kıraat şartı getirmedi? Niçin ruku secde şartı getirilmedi? Niçin başka şartlar getirilmedi de sadece vestakbele kıbletenâ bizim kıblemize yönelirse şartı getirildi? 3. Bu ekale zebihatenâ. Niçin bu şart 3. şart olarak getirildi? Bizim kestiğimizi yerse bir kimsenin İslam'ına hükmetmekle bizim kestiğimizi yemesi arasında ne bir ilişkisi vardır? Yani benim kestiğimi yiyen Müslüman ben benim kestiğimi yiyen bir kimseye niçin Müslüman hükmünü veriyorum? Bu aradaki ilişki nedir? İşte ne yazık ki hadisin sadece lafızlarına bakıldı. Onun da sadece bir kısmına bakıldı. Ve e, hadisten gerçekten kastedilmeyen bir ahkem bir hüküm çıkarıldı. Biz bunu iddia ediyoruz. Şu soruyu sormamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde namaz geçtiği gibi bizim kestiğimizi yeme şartına geçiyor şimdi bu 3 şart bir arada mı zikredilecek değerlendirilecek yoksa tek bir şart mı değerlendirilecek yani bu şartların her biri mustakil birbirinden bağımsız bir şart mıdır eğer evet derseniz namazı İslam alameti kabul edeceksiniz kıbleye yönelmeyi de İslam alameti kabul edeceksiniz kestiğimizi yemeyi de İslam alameti kabul edeceksiniz tekrar ediyorum anlaşılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Men Sadece burayı almayacaksın. sadece burayı da almayacaksın. Ve ekel zebihaten sadece burayı da almayacaksın. Bu üç şart birbirinden ayrı müstakil bir şart mıdır değil midir? Yani eğer her biri ayrı bir şartsa eğer her biri ayrı bir şartsa Şöyle demek lazım. Men salle salaten fezalikal Kim bizim namazımızı kılarsa, bizim kıldığımız namaz gibi namaz kılarsa o Müslümandır. Bu bir. Namazı İslam'a alamet olarak kabul edeceksin. Bitti. Ve stak bayrakı biletena fezalikal muslim. Kıblemize yönelmiş bir kimse de Müslümandır. Bu da iki, Bu da ayrı bir şarttır. Kıblemize yönelen bir kimseyi gördüğün zaman daha namaza başlarken o adamın İslam'ına hükmedeceksin. Asıl cevap verilemeyecek nokta burası. Wa ekale zebihatena fezalika'l Bizim kestiğimiz yiyen kimse de Müslümandır demek zorundasın. Şimdi namazı İslam alameti olarak kabul edenlere şunu sormak lazım. Bizim kestiğimizi yemek İslam alameti midir değil midir? Eğer bizim kestiğimizi yemek İslam alameti ise bunu sizden önce sizden sonra söyleyin. Hiç kimse çıkmamıştır. Yani sen hiç tanımadığın bir adama bir et götür. Öyle değil mi? Mesela Müslüman kasaplardan alışveriş yapan herkese Müslüman hükmü vermek zorundasın. Müslüman kasaplardan alışveriş yapan herkese Müslüman hükmünü ne yapmak zorundasın? Vermek zorundasın. Bir adamın Müslüman olup olmadığını hiç şu şekilde anlamaya kalktınız mı siz bugüne kadar? Kurban kestiniz, etini ayırdınız, yan komşuya götürünüz. Kabul ederse ki bu devirde kabul etmem diyen çıkmaz. Kabul ederse o Müslümandır. Değilse kabul etmesi o müşriktir. Böyle bir şey gördünüz mü siz? Yok. Peki niçin sadece namaz şartı alınmıştır? Ve İslam alamet olarak namaz kabul edilmiştir de? Bizim kestiğimizi yemek... İslam alameti olarak kabul edilmemiştir. Bu görüşün en büyük çelişkiye düştüğü usuldan birisi budur. Bu bir. 2. Hayır bu üç şart müstakil bir şart değildir. Bu üç şart tek bir şarttır ki doğru görüş budur. Onu da iz izah edeceğim inşallah. Bir kimseye Müslüman hükmü verilebilmesi için namaz kılması lazım namazında bizim kıblemize yönelmesi lazım ve bir de bizim kestiğimizi yediğini görmemiz lazım diyorsanız o zaman namaz tek başına müstakil bir İslam alameti değildir. Ya onu tercih edeceksiniz ya bunu tercih edeceksiniz. Birinci görüşü tercih ederseniz bizim kestiğimizi yemek İslam alametidir diyeceksiniz. O zaman kime et sundunuz? Adam yemek yediği zaman Müslümanların lokantasında yemek yiyen herkes Müslüman hükümündedir diyeceksiniz. Ya da hayır bu üç şart, tek bir şart olarak değerlendirilir, bir arada değerlendirilir diyorsanız... ...sadece namazı İslam alameti olarak kabul etmeyeceksiniz. Arkasından ne yapacaksınız? Kıblemize yönelmesini ve ayrıca... E, ...kestiğimizi yemesini İslam alameti olarak ne yapacaksınız? Zikretmek zorunda kalacaksınız. Anlaşıldı değil mi burası? Anlaşıldı. Evet. Şimdi... <gülüyor> Mesele nasıl şu şekilde kardeşler ben meseleyi artık yavaş yavaş sonlandıralım inşallah. Mesele nasıl şu öncelikle şunu gördük. Yani bu mesele öyle icma ve ittifak olan bir mesele filan değil. Ve hakeze cumhurilemanın yani cumhurilemanın görüşünün namazın bir İslam alameti olmadığı şeklindedir. Tabi alimlerin görüşleri içerisinde biz bizce hakka en doğru olanı alırız. Bizce hatta en doğru olanı alırız. Şimdi biraz önce soru sorduk değil mi? Biraz önce soru sorduk. Hadisi de izah edeceğim inşallah. İbn-i Hacer'in kavliyle hadisin başını getirip hadisi de izah edeceğiz. Ancak Hanefilerin kavlini okurken dedik ki Hanefiler niçin Ferdi namazı İslam alameti kabul etmedi? Çünkü alametin tarifi bellidir kardeşler. Yücedu fihi ve la yücedu gayrihi. Alametin tarifi budur. Ve de bu alamet üzerine bu, hükmü, bu tarif üzerine bu hükmü bina etmişlerdir. Hanbeli uleması da bu tarif üzerine ne yapmıştır? Bu hükmü bina etmiştir. İyi dikkat edin. Alamet neydi? Onda olacak. Onun gayrısında olmayan şey alamet denir. Mesela burun. Erkek ve kadın arasında bir alamet değildir. Yücedü <gülüyor> fihi erkekte <de> vardır. Vela yücedü fihi gayri erkeğin gayrısında yani kadında onda da vardır. Demek ki burun alamet değildir. Göz. Yücedü <gülüyor> fihi kadında vardır. Vela yücedü fihi gayrihi. Kadının dışında kadının gayrısı olan erkekte de, gözde olduğu için ne yoktur. Göz bir alamet değildir. Ancak sakal. Erkek için bir alamettir. Niçin? Yücedu fihi erkekte vardır. Vela yücedu fi erkeğin dışında yani kadında yoktur. Alamet neymiş? Sende olacak. Senin dışındakinde olmayan şey sen ne diyeceksin? Alamet diyeceksin. Hanefilerin ferdi namazı İslam alameti olarak kabul etmemesinin altında yatan etken işte bu tariftir. Diyorlar ki ferdi namaz İslam alameti değildir. Çünkü yücedü fihi Müslüman'da da vardır. Vela la fihi gayrihim Müslüman'ın dışındaki diğer meselenin, diğer din sahiplerinde de namaz vardır. Onlar da namaz kılıyorsa, onlar da namaz kılıyorsa o zaman e, biz bunu nasıl alamet kabul edelim? Hanefilerin demek istediği budur. Şimdi dikkat edin. Hanbelilerin görüşünü okuyacağım. Ve arkasından bazı sorular soracağız. İbn-i Kulame El-Muni'de diyor ki kafir namaz kıldığı zaman İslam'ına hükmedilir. Bunun cemaatle ya da ferdi olması arasında İslam İslam'da veya Darül Harp'ta olması arasında fark yoktur. Biraz önce okuduk. Devam ediyor. Zekat, oruç ve haç İslam alameti değildir. Zekat verenin İslam'ına hükmetmeyiz. Oruçtan İslam'ına hükmetmeyiz. Hac yapanın İslam'ına biz hükmetmeyiz diyor. Çünkü namaz sadece İslam dinine has bir ameldir. Sadece Müslümanların yerine getirdiği bir ameldir. Zekat orucu haç ise onların yapanın İslam'ına hükmedilmez. Çünkü müşrikler zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında haç yapıyorlardır. Bu birebir İbn-i ifadesidir. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında haç yapıyorlardı şimdi ben soruyorum İbn-i Kudam el bugün burada olsaydı Hanefiler bugün burada olsaydı kabirperest sofilerin Allah'a şirk koşmakla beraber namaz kıldıklarını görseydi Allah'ın dinini din demokratların bir kısmının şirk koşmakla beraber namaz kıldıklarını görseydi fiili, kavli veya itikadi olarak şirkin her türlüsünü yerine getiren şu toplumun bu şirkleriyle beraber bu şirkleriyle beraber namaz kıldıklarını görseydi namaz İslam alameti der miydi sizce? Yani aslında zanni konuşmamak gerekir. Derdi demezdi değil. Bak ifade aynen burada. Biz haccı, İslam alameti kabul etmiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müşrikler Hac ediyorlardı. Hatta Resulullah müşriklerle birlikte hacc etmekten ashabını men etmişti diyor. Hac alamet değildir. Yücedü fihi Müslüman'da vardır. Vela yücedü fi gayrihi Müşrik'te de vardır. Bundan dolayı biz hacc alamet kabul etmiyoruz diyor. Peki bugün namaz sadece ama sadece Müslümanların yaptığı bir ibadet mi? Allah'ın kitabını bırakıp beşerine hikam hükmeden... Beşeri otoritenin sahipleri dayı namaz kılmıyor mu? Kur'an okumuyorlar mı? Allah'ın haramlarını helalleştiren, Allah'ın helallerini haram kılan, elhamdülillah şu kadar faiz verdik diyen yöneticiler namaz kılmıyor mu? Bizden önce iki tane içki fabrikası vardı, biz geldik 18 tane içki fabrikası açtık diyen bir yönetici. Namaz kılmıyor mu? İslam'a ve Müslümanlara savaş açmış bir ordunun komutanları, Namaz kılmıyorum. Yûcedu <gülüyor> fihi namaz Müslümanda da var. Wala değil. Ve başkasında da var. E nasıl alamet oluyor bu? Alametin tarifi bellidir kardeşler. Alametin tarifi belidir. Senin yaptığın senin gayrısındakilerin yapmadığı olacak. Devam ediyoruz İbn Kudabe'nin görüşüne. Zekata gelince o sadakadır. Müşrik de sadaka verir kafir de sadaka verir mecusi de sadaka verir herkes sadaka verir sadaka bir alamet olamaz ki sadaka müslümanın nasıl alameti mecusi de sadaka verebilir dinsiz ateist de sadaka verebilir bu alamet olamaz aynı şekilde müslümanlardan alındığı haliyle zekat ha zekata gelince o sadakadır meşri mekkel sadaka veriyordu müslümanlardan alındığı şekliyle zekat farz kılınmıştı bundan dolayı kişi zekat vermekle müslüman olmaz Oruca gelince tüm din sahipleri bu orucu tutuyor. Müşrikler de oruç tutuyor. Yahudiler de oruç tutuyor. Hristiyanlar da oruç tutuyor. Herkes oruç tutuyor. E oruç nasıl İslam alameti olsun? Oruç yücedu fiyyi Müslümanlar da var. Ve yücedu fiyeriyyi Hıristiyanlar da var. Yahudi de de var. Müşrik de, de var. Ha demek ki kardeşler fetvanın altında yatan illet budur. El-Hukmu yaduru ma illatihi Hüküm var olduğu sürece... İllet var olduğu sürece hükümde vardır. İllet var olduğu sürece nedir? Hükümde nedir vardır. İllet var olduğu sürece hükümde vardır. Bu ne demek? Hanbeli ülemasının namazı mutlak olarak İslam alameti kabul etmesinin sebebi, kendi dönemlerinde namazın sadece Müslümanlar tarafından kılınıyor olması, Diğer din sahiplerinin, müşriklerin, Allah'a şirk koşanların namaz kılmıyor oluşudur. Sadece Müslüman namaz kılıyor. Sadece ne yapıyor? Müslüman namaz kılıyor. Aslında biz dediğim gibi tevhid müdafası derslerinin sonunda bu meseleyi daha şey yapacağız. Hanbelilerin bu görüşünü daha da detaylandıracağız. Kur'an mahluktur fitnesi çıktığı zaman sadece namazla yetinmediklerinin namazın yanına başka başka şeyler eklediklerini sen diyor ki insanın namazına bakma diyor oraya gittiğine zaman diyor onun namaz kılmasına bakma diyor Hasan, Hasan Basri basriyi ona diyor eğer Hasan'ın Basri hakkında iyi konuşursa onun arkasında namaz kıl diyor daha bu tip kavilleri Allah'ın izniyle getireceğiz yani Kur'an mahluktur fitnesi gibi bir fitnenin çıktığı dönemde Hanbeliler namazı İslam alameti filan kabul etmemişlerdir o dönemde. Bizzat Ahmet bin Hanbe'nin bu noktada uygulamaları, Hanbeli ülemasının bu noktada uygulamaları vardır. Allah'ın izniyle dediğim gibi tevhid müdafası derslerinde biz getireceğiz. Oruca gelince tüm diğer din sahipleri nedir? Ee, oruç tutuyor zaten. Ancak namaz sadece ehli İslam'a has bir amel olması dolayısıyla Müslümanların fiillerini, kâfirlerin fiillerinden ayırıyor. İllet neymiş? Amel, Müslümanın fiilini kâfirin fiilinden ne yapacak? Ayıracak. İllet buymuş. Bununla beraber kıbleye yönelmek, rükü ve secde etmek suretiyle kâfirin namazından farklı bir namaz kılmadığı sürece sadece kıyamda durmak kişinin İslam için yeter değildir. Çünkü kafirler de namazlarında kıyamda durmaktadırlar. Yani sadece na kıyamda ne değildir? Ee, İslam için alamet değildir diyor. Yine başka bir hanbeli kaynağında Şerf-ül Müntihada teşrih edildiği üzere bütün, bütün heyetiyle kılınan namaz bizim şeriatimize mahsus bir namazdır. Bir başka eserde kanın korunmasının namaza bağlanması bunun İslam şeriatine has olması dolayısıyladır zekat doğruca gelince bununla kişinin İslamına hükmedilmez diyor yavaş yavaş sunuca doğru gidiyoruz kardeşler dedik ki İslam ulemasının cumhur ulema namazı İslam alamet olarak kabul etmedi namazı ne yapmadı? İslam alamet olarak kabul etmedi onlar neyi delil getirdiler? kim la ilahe illallah derse ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundu. Savaşmakla ne yaptın? Emrolundu. Biz birkaç da biz de el getirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadiste buyuruyor ki: "Men qala la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse ve kafara bima yu'badu min dunillah Allah'tan gayri ibadet edilenleri terk ederse harama maluhu ve damu malı ve kanı haram olur ve hesabu Allah hesabu da nedir? Allah'a Kalmıştır. İşte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam'ın alametini, İslam'ın alametlerinin ne olduğunu en net haliyle ortaya koymuştur. İslam'ın alameti tevdi ikbar etmek ve şirkten teberri etmektir. Şirki reddetmek, şirkine atmaktır. Şirki terk etmektir. İslam alameti budur kardeşler. Bir adam geliyor, neseyde geçen bir hadiste Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söylüyor, Ma ayet İslam'ın i̇slam alameti nedir diyor. Sağda solda İslam alameti aramasınlar. En doğru sözlü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü okuyorum şimdi. Kendi görüşümü değil. İtiraz edeceksiniz bu hadise itiraz edin. Ma ayetül İslam, İslam'ın alameti nedir? Bakın sarış bir hadis. Tevili mümkün olmayan bir hadis. Bizzat soruya cevap olarak verilen bir hadis. Bizzat soruya cevap olarak verilen bir hadis. Yüzümü Allah'a teslim ettim deyip uzaklaştım demendir. Tehallit diyor. Uzaklaştım demendir. Namaz kılman, zekat vermen ve müşrikleri terk edip Müslümanların cemaatine katılmandır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte İslam'ın alemetleri bunlardır kardeşler. Kişi ne yapacak? Yüzümü Allah'a teslim ettim diyecek. Ve tehallit. Ben uzaklaştım diyecek. İmam Tehavi diyor ki bu hadisi del de getirerek kişinin La ilahe illallah diyerek bütün dinlerden uzaklaştığını, şirkten ve küfürden beri olduğunu ortaya sarih bir şekilde koymadan onun İslam'ına hükmedilmez. Bu İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Bu İmam Muhammed'in görüşüdür. Bu İmam Yusuf'un görüşüdür. Allah hepsinden razı olsun diyor İmam Tahavi. Bunu ben söylediğim zaman hayır kardeşler kişinin namazıyla Müslüman olmaz. La ilahe illallah demesiyle biz ona İslam hükmünü vermeyiz. Şirkten beri olmadığı sürece biz ona İslam hükmünü vermeyiz dediğim zaman bana harici diyenler İmam Tehavi Şerh-i Asar'da bab başlığı açmıştır. Ee, kişi ne ile Müslüman olur? Bab başlığın ismi budur. Kişi nasıl Müslüman olur? Ne ile Müslüman olur? Muhaliflerinin görüşünü uzun uzun zikrettikten sonra... Onların getirdiği hadislerin, kim nâ ilâ ilâllâh cennete girer hadislerinin, Usa bin Zeyd hadisinin onların lehine hiçbir delil yoktur demiş. O görüşleri çürüttükten sonra son olarak bu hadisi getirmiş. İşte hadiste geçen tekalleytü ifadesi, kişinin diğer dinlerden tamamen terk etmesi, bütün dinlerden beri olduğunu, Ortaya koymasıdır demiş ve arkasından İmam Ebu Hanife'nin, İmam Muhammed'in, İmam Yusuf'un ee, görüşü de budur demiş. Şimdi şu soruyu sormakta fayda var. İşte İslam alametleri necdilerde karşılığını bulur ama selefte karşılığını bulamaz diyen arkadaş. İşte İmam Ebu Hanife'nin görüşü budur. Tahavinin görüşü budur. Açın kitaba bak. Birebir naklediyorum kitaba bakın e, tahavvinin kitabına bakın birebir bunu zikretmiştir. Bunu biz söylediğimiz zaman harici oluyoruz değil mi? La ilahe illallah demekle insanları Müslüman kabul etmediniz. E, siz haricisiniz. İmam tahavviye ne diyeceksiniz? Eğer İmam tahavvi doğru söylüyorsa İmam Muhammed'e, İmam Ebu Yusuf'a İmam Ebu Hanife'ye ne diyeceksiniz? Ya da İmam tahavvi onlara e, yalan Allah'ın ediyor diyor diyeceksiniz. Başka bir diyeceğiniz yok. Evet. Şafilerin görüşü namazın İslam alameti olmadığı yönündeydi. Onlar Ümirtü'l-ukatil ennas hatta yaqulu la ilahe illallah getirdiler. İki hadiste biz ekledik. Birisi Müslim'de geçen kim la ilahe illallah der ve Allah'tan gayrı ibadet edilene reddederse hadisi. Diğeri ise Diğeri ise neseydi geçen ve e, İslam'ın alametleri nedir sorusuna Resulullah'ın verdiği cevap ve tahavinin görüşünü getirdik biz kardeşler. Hanbelilerin görüşüne gelince çok açık ve net bir şekilde Hanbeli uleması başka din sahiplerinin yaptığı bir ameli alamet olarak kabul etmemiştir. Eğer bir ortamda müşrikler, kafirler, mecusiler, Hristiyanlar yahudiler bir ameli yerine getiriyorsa zekat gibi. Yahudiler bir ameli yapıyorlarsa oruç gibi, müşrikler bir ameli yapıyorlarsa haç gibi biz bunları alamet kabul etmiyoruz demişler. Ben de Hanbeli ulemasına tabi oluyorum bu konuda. Ben de Hanbeli ulemasını taklit ediyorum. Şirkin her türlüsünün koşulduğu, müşriklerin camiden çıkıp Allah'a şirk koşmaya gittikleri. İşte görüyorsunuz değil mi? Etrafında puthane bulunan mescitlerde. Adam puthaneye gidiyor, puta tapınıyor. Arkasından namaza gidiyor. Namazını kılıyor. Namazdan çıktıktan sonra tekrar o puthaniye şeyhin türbesine gidiyor. Orada şeyhden istimdatta bulunuyor. Böyle bir ortamda namazı İslam alameti kabul etmiyorum. Bunun sebebi de bir hadisin aslına uymak. Ayetül İslam, ma ayetül İslam hadisine uymak. Men gale la ilahe illallah ve kafra bima yu'bedu min dunillah hadisine uymak. İki mensalle salatına bizim namazımızı kılarsa, inne salateten halil fahsay ve'l münker. Namaz fuhuştan ve münkerden alaqa Şirkten ala koymayan bir namazı biz İslam alamet olarak kabul etmiyoruz. Şirkten ala koymayan bir, bir namazı biz İslam alamet olarak kabul etmiyoruz. Şirkle beraber kılınan bir namazı biz asla İslam alamet olarak kabul etmiyoruz. Hambeli ülemasının görüşüne göre de illet diğer din sahiplerinin yapmamasıdır. Günümüzde müşrikler işte rafıziler namaz kılıyor. Tekfir ettiğimiz rafıziler de namaz kılıyor. Nusayriler namaz kılıyor. Ne yapıyor? Nusayriler de ne yapıyor? Namaz kılıyor. Bizim bu noktadaki görüşümüz bu yöndedir. Zaten malikilere baktığınız zaman bu tercih edilen görüşe göre namaz İslam alameti değildir. Şafilerin görüşü namazın İslam alameti olmadığını söyledik. Hanefilerin görüşünde de ferdi namaz İslam alameti değildir. Çünkü başka din sahipler de onlar ne yapıyorlar? Namazı İslam alameti namazı kılıyorlar. Bundan dolayı namaz onlarda Hanefilerde ferdi namaz İslam alameti değildir diyoruz. Şimdi kardeşler Hadisin bir başka versiyonunu zikredip hadisle ilgili son bir açıklama yapacağım. Ondan sonra dersimizi bitireceğim inşallah. Ancak bir noktaya değineyim. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi bu konudaki muhaliflerimizi ikiye ayıralım. Bir kendisini selefe nispet eden, tağutları destekleyen, tağutların ordularını destekleyen ve böylece telefonup giden Suud yanlısı, Suudi telefileri Bunlar da İslam namaz, İslam alamete kabul ediyorlar. Bunlar zaten Allah'ın dinle bir ilgileri yok. Allah'ın kelamıyla bunların bir ilgileri yok. Ee, bunların sahih ve akideleri yok. Bunları devre dışı bırakmıyoruz. Bir taraftan muhalif bu konuda bize muhalif olanlar ise işte tağutu tağut bilen, şirki şirk bilen, küfürü küfür bilen, şirkten ve şirk ehlinden teberri eden ve Müslüman kimselerdir. Yani namazı İslam alameti. Burada şunu söyleyeyim. Yani bir adam e, tağutu tağut olarak biliyor. Allah'tan gayri ilah, ibadet edilen ilahları reddediyor. Kişinin günümüzde şirk koşan, şirk olan fiilleri şirk olarak kabul ediyor kim bu şirki yerine getirse müşriktir diyor. Ancak ben mestur hal hiç tanımadığım kişini namaz kılarsam bu görüşlere göre Hanbelilerin görüşü ben illet millet bilmem hocam diyor. Hanbeliler böyle demiş. Hadiste de böyle ben buna Müslüman derim diyorsa bu kişi bu görüşünden öyle tekfir edilmez kardeşler. Yani mürciye bile diyemez. Yani ehli bidat dahi kabul edemez. Yani adam diyor ki ben Hanbeliyim. Senin tespit ettiğin illete de tabi olmak zorunda değilim senin tespit ettiğin ileri de ham göre namaz mutlak İslam alametidir. Hiç tanımadığın bir adam namaz kılarsa ben ona Müslüman hükmünü veririm. Ancak şirkini görürsem işte biraz önce söyledim. Abdülkadir bin Abdülaziz'in görüşünü eleştireceğiz dedik. Oraya değineceğim ancak bunu bitireyim bu cümlemi. Ben şirkini görsem ona müşrik derim. Diyorsa bu görüş sahibini dalalet ehli falası bir de ehli filan kabul edemezsiniz yani. Allah değil mi burası? Şirkini gördüğün zaman onu müşrik olarak kabul ediyorsa, şirki şirk olarak biliyorsa, müşrikleri tekfir eden yani aslen sahip bir akideye sahipse bu görüşünden dolayı hiç kimseye kafir, müşrik ehli diyemezsiniz. Burada şuna da değineyim. Abdülkadir bin Abdullahız dedi ki biz namaz kıldığını gördüğümüz zaman ona İslam hükmünü veririz. Ancak İslam'dan çıkaran bir halini görürsek ona daha büyük bir zahir galip geldiği için ona e, kafir hükmü veririz dedi. İşte burada bu görüşün en cılız kaldığı nokta burası. Mürted hükmü vermek zorundasın. Hani biraz önce Malikilerin görüşünü söyledik ya bu görüş zayıftır kabul edilemez dedi ne demişti? Biz namaz İslam alameti kabul ederiz ancak o namazın bizim namazımız olmadığını görürsek ona mürtetleriz ancak bu kabul edilmeyen bir görüş demişti. İşte Şeyh Kadir bin Abdülaziz'in veya namazı İslam alameti kabul edenlerin namaz kılanın küfrünü ve şirkini gördükleri zaman ona ne demeler lazım? Mürtet demeler lazım. İşte burada ciddi anlamda sıkıntı doğar. Çünkü mürtet dediğin zaman ahkam başından sonra ne yapar? Ahkam başından sonra değişir diyoruz. Evet. Şimdi hadisin bir başka versiyonu var dedik. Hadisin bir başka versiyonu ne biliyor musunuz kardeşler? Ümirtu en uqatilen nasa hattâ la ilahe illallah. Ben insanlarla e, la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. <gülüyor> insanlar la ilahe illallah dedikleri zaman, la ilahe illallah dedikleri zaman men sallev sallew salatena eee Bizim namazımızı kılar salaten böyle bir ifade olması lazım. Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim. La ilahe illallah dedikten sonra bizim namazımızı kılarsa. Şimdi bu hadisle ilgili sorduğumuz sorulara cevap verelim. İbn Hacer'in cevabı Fethül Bari'de Kitabu Zekat bölümünde olması lazım. Allah Alem. Buraya yok. Fadlun istikbalu kıble. Fadlü istikbal-i kıble bölümünde imiş. İbn-i Hacer mükemmel bir şeyh yapmış, onu hafız yapan işte, onu gerçekten mükemmel, bari mükemmel bir şeyh yapan böyle ince konularda, dakik açıklamalarda bulunmasıdır. Şimdi kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'da yaşıyor. Bir tarafta Yahudi ve Hristiyanlar var, bir çember düşünün, bir tarafta Yahudi ve Hristiyanlar var. Bir tarafta Müslümanlar var, bir tarafta müşrikler var ve bunlar aynı çemberin içerisinde yani Arabistan Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda yaşıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam alametlerini saymaya başladı. Men kale la umirtu hatta la ilahe illallah. İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum dedi. Müşrikler tarifin dışına çıktı. Müşrikler neyin dışına çıktı? Tarifin dışına çıktı çünkü onlar la ilahe illallah demezler. La ilahe illallah demezler. Arkasından men sallallahu salatena diyerek o hadisin devamını getirerek ehli kitabı dışarıda bıraktı. Çünkü sadece la ilahe illallah şartını getirseydi ehli kitapta Müslümanların Müslüman hükmü almak zorunda al Müslü ehli kitaba da pardon ehli kitaba da Müslüman hükmü vermek gerekiyor idi. Ehli kitaba da ne hüküm vermek gerekiyordu? Müslüman hükmü vermek gerekiyordu. Çünkü onlar la ilahe illallah diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam dairesinin dışında, İslam alametlerinin dışında bırakmak için onları kime ehli kitabı Bizim kıldığımız namazı kılarsa dedi. Niçin bizim dedi? Yukarıda sorduk. Niçin namaz kılarsa demedi? Çünkü ehli kitap da namaz kılıyor. Ancak onlar bizim gibi namaz kılmıyor. Ve istakbele kıbleten aled. Niçin? Çünkü onlar Mesed'e dönüyor. Mezi harama Kabe'ye dönmüyorlar soru sorduk değil mi niçin bizim kestiğimizi çünkü onlar bizim kestiğimizi yemiyorlar çünkü onlar bizim kestiğimizi yemiyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir tarif getirmiş hadisin tamamını okuduğunuz zaman İslam saflarını diğer din mensuplarından temizlemiştir arındırmıştır peki bugün namazı İslam alameti kabul edenler namaz İslam alametidir demekle İslam saflarını Müslümanların safını müşriklerden arındırıyor mu yoksa ne kadar müşrik mücrim kafir zındık fasık varsa Müslümanların safına dahil mi ediyorlar ben bu soruyu önce hadiste anlatılmak istenileni muhaliflerimizin düşünmesini sonra da bu soruya cidden cevap vermelerini kendi nefislerinde bize cevap vermeleri önemli değil kendi nefislerinde bu soruya cevap vermelerini Gerçekten ümit ediyor Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah şartını getirdi Dairenin içerisinden müşrikleri çıkarttı, Namaz Kıble ve kestiğimizi yeme şartını getirdi Bizim kıblemiz ve bizim namazımız Diyerek izafetle bu şartları getirdi Ehli kitabı da saflarımızdan temizledi Geriye ne kaldı biz bir adam la ilahe illallah diyorsak, diyorsa Arap yarımadasında Mesud-i Haram'a yönelmişse bizim kıblemize yönelmişse bizim namazımız gibi namaz kılıyorsa kestiğimiz yiyorsa ha, bu adam Mekkeli müşriklerden değil Medine'li Yahudi ve Hıristiyanlardan değil ha bu adam bizden diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle mükemmel bir hadis İslam saflarını diğer din mensuplarından tertemiz etti. Peki günümüzde namaz İslam alametidir diyenler, İslam saflarını, Müslümanların safını temizlediler mi? Yoksa ne kadar müşrik, kafir, mecusi, putperest varsa Müslümanların safına dahil ettiler? i̇bn Hacer diyor ki, Tevhid-i inkar eden bir kimse şayet tevhid kelimesini ikrar ederse, yani adam la ilahe illallah demiyor. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Yahu siz bu insanlar la ilahe illallah'ını da kabul etmiyorsunuz. Yani namazı İslam alameti kabul etmediğiniz gibi tevhidin ikrarını da İslam alameti kabul etmiyorsunuz diye bir itiraz gelebilir. Bunun da biz dersini yapacağız. Daha önce de yaptık biz bunun dersini. Tevhid kelimesi bu kelimeyi söylemeyenler için bir alamettir. Tevhid kelimesi bu kelimeyi ikrar etmeyenler için Müslüman olmalarına bir alamettir. Yoksa ehli kitap la ilahe illallah dediği halde Müslüman kabul edilmez. Çünkü onlar şirk ve küfür halindeyken la ilahe illallah diyorlar. Bu da Hattabi'nin ve Kadı Yaz'ın şerf müslimde min Minhaç'ta ifadeleridir. Biz bu toplum la ilahe illallah sözünü terk etmiyor ki bununla onlara İslam hükmü verelim. Tabi bu ek bir konu oldu ama Uzun uzun bunu da izah edeceğiz inşallah. Yani içinde yaşadığımız toplum la ilahe illallah'ı söylemekten yüz çevirmiyor ki la ilahe illallah İslam'a girsin. Bu toplumu dinden çıkaran etken la ilahe illallah'ı ikrar etmeyi terk etmek değil. Bunlar Allah'a şirk koştukları için dinin dinin tamamından yüz çevirdikleri için müştik. Bundan dolayı la ilahe illallah bunlar, bunları Müslüman yapmaz. Tıpkı ehli kitabı Müslüman yapmadığı gibi bu ayrı bir konu uzun uzun burada anlatacağız. Tevhid inkar eden bir kimse bak. Tevhid kelimesini söylemeyen bir kimse. Şayet tevhid kelimesini ikrar ederse. Bak ikrar ederse. Daha önce ikrar etmiyordu. Ehli kitabın muvahhidleri gibi olur. Yani ehli kitabın içerisinde la ilahe illallah diyenler gibi olur. Resulullah'ın getirdiği diğer şeylere iman etmesi gerekir. İşte bundan dolayı zikredilen ameller tevhide atfedilmiştir. Namaz, kıble ve kestiğimizi yemek amelleri tevhide atfedilmiştir. Niçin? Çünkü Yahudi Hristiyanlar tevhidi ikrar ediyorlar. Bak ne kadar güzel bir açıklama değil mi? Resulullah insanlara la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum dedikten sonra... Kim bizim namazımız kılarsa demiştir. Çünkü dinin gerektiği, namaz dinin gerektirdiği namaz risaleti de kabul etmeyi gerektirir. Resulullah'ın zikredilen amellerle yetinmesinin sebebi şudur. Ehli kitaptan tevhide kabul edenler her ne kadar namaz kılıp kıbleye yönelip hayvan kesseler de bizim gibi namaz kılmazlar. Bizim namaz kıblemize yönelmezler. Onlardan bir kısmı dikkat Allah için kurban keserken Bizim kestiğimizi yemez. Bak onlardan bir kısmı bizim kestiğimizi yemediği için Resulullah ve ekele zebihatena diyor. Ve ekele zebihatena onlardan bir kısmı bizim kestiğimizi yemediği için bu şartı getiriyor. Bir kısmı yiyor bizim kestiğimizi. Bu şartı getirmeseydi yemeyenler de Müslüman kabul edilecekti. Anlaşıl değil mi? Anlaşılmıyor bak. Resulullah ve ekele zebihatena niçin diyor? Çünkü El-Kitaptan bir kısım bizim kestiğimizi yemiyor. Biz bir kimsenin Müslüman olduğunu tam anlamıyla anlayabilmek için namazı ve kıblesi yetmez. Bir de üçüncü bir şart olarak kestiğimizi de yemesi gerekir. Çünkü El-Kitaptan bir kısmı bizim kestiğimizi yemez. Ne kadar güzel bir hadis değil mi? İslam'ın safları ne kadar güzel ayrıştırıyor değil mi? Ve ne kadar güzel bir şer. Bu sebepten dolayı ki dolayıdır ki bir başka rivayette bizim kestiğimizi yerse buyuruyor. Dikkat İlk dönemde bak o dönemde o dönem kız dinin alana giren konuların aksine insanların namaz ve yeme konusunda nasıl bir yaşantı sürdürdüklerini anlamak kolaydı. Ondan dolayı bu ustalar alındı. Yani namaz kılmak, kıbleye yönelmek, kestiğimizi yemek niçin ele alındı? İnsanların dini yaşayışları biliniyordu. İnsanlara baktığımız zaman ha şu grup bizim kestiğimizi yemez bizim kublemize yönelmez bizim gibi namaz kılmaz eğer bunlar yapıyorsa o kesin bizdendir diyordu bundan dolayı bunlar helalinde diyor İbni Hacer'in bu kavlinde bu alametlerin şarta ve zamana bağlı olduğuna dair ince ve güzel bir de işaret vardır diyebilir misiniz ki bitirelim inşallah yavaş yavaş hocam alametler zamana göre değişir mi elbette değişir alametler zamana göre değişir. Sadece bir, çok örnek verebiliriz Hanefilerden, Şafilerden çok örnek verebiliriz. Şafilerden İbni Hacen'in bu kavli zaten buna bir delildir. Ben Hanefilerden örnek vereyim. İmam Muhammed olsun, İmam Seraksi olsun diyor ki bir Yahudi ben müminim derse bu söz onun İslam için bir alamet değildir. Bu sözle onun İslamına hükmedilmez. Ne yapılmaz? Bu söz ile onun İslam'da ne yapılmaz? Hükmedilmez diyor. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar ben müminim diyor ama kendi dini esaslarına iman ettiklerini ikrar ediyorlar. Bunu söylüyorlar. Onların bundan kastı budur. Bu sözü biz İslam hükmü vermek için yeterli bir söz kabul etmeyiz diyor. İmam Muhammed ve İmam Selahsi. Zaman geçiyor, zaman ilerliyor. İbn-i Abidin gelir. Hanefi mezhebinden bak. Aynı Hanefi mezhebinden bir alim. Diyor ki evet o dönemde bu böyleydi ama bizim dönemimizde Yahudi oluyor Hristiyanlar ben müminim demiyor. Bunu sadece Müslümanlar söylüyor. Bu söz sadece müminlere has bir sözdür. Bundan dolayı kim ben müminim derse biz onun İslam'a hükmederiz diyor İmna'bidin. Görüşler doğrudur veya yanlıştır. Bu görüşlerin her ikisini de eleştirebilir veya kabul edebilirsiniz. Anlatmak istediğim bu değil. Aynı mezhebin içinde alimlerin alametleri Nasıl zamana göre değiştirdiğinin örneği olsun diye ben bu görüşü zikrettim. Kısaca özetleyip dersi bitirelim inşallah kardeşler. Biraz uzun oldu. Bu kadar uzun olmasını kastetmemiştik, niyet etmemiştik ama uzun oldu. Namaz İslam alamet midir, değil midir? Ee, tartışılan konu buydu. Şunu da ekleyeceğiz. Bir nokta daha ekleyeceğim. Bu önemli. Muasır Lema'nın büyük bir kısmı namazı İslam alamet olarak kabul ediyordu. Ancak bu konuda getirilen delilleri tahkik etmediklerini düşünüyoruz biz. Hiçbirinin kitabında bir malikilerin, bir şafilerin görüşleri yok. Reddetmek için dahi görüş getirmemişler. Görüşleri getirmemişler, reddetmek için dahi görüşleri getirmemişler. Yine hiçbir hadisin tamamını ele almamış. Yine hiçbir hadisin şerhine dair İbn Hacer'in bu mükemmel kavillerini almamış. Bu yüzden biz bu konuda muasir ulemanın bir çoğunun yani ne yazık ki tahkikten uzak e, zayıf bir görüşe istinad ettiklerini, zarif, zayıf bir görüşe dayandıklarını görüyoruz. Namazın İslam alameti olup olmadığı ulema arasında ihtilaflıdır. Cumhur ulema namazın İslam alameti olmadığını kabul etmiştir. Namazın İslam alametini kabul eden ulema da illete binaen İslam alamet olarak kabul etmiştir. Hanefiler... İllet olarak sadece Müslümanların kıldığı namazı getirmişler. Bu da cemaatle namaz demişlerdir. Hanbeliler ise haccı zekata orucu alamet kabul etmemişler. İlleti buradan anlıyoruz. Çünkü müşrikler de haccı diyordu. Yahudiler de oruç tutuyorlardı. Hristiyanlar da oruç tutuyorlardı demişlerdir. Ve biz de diyoruz ki... el -hukmi Mailleti, hüküm illetiyle beraber sabittir. Hanbeli ulemasının getirmiş olduğu illet kalktığı için onlar hükümlerde kalkar diyoruz. Bu konuda bizim görüşümüz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bu konuda açıktır. Bizzat delil getirilen hadisler açıktır. Bu konuda bizim görüşümüz la ilahe illallah dediği halde namaz kıldığı halde şirk koşan bir toplumun namazı onlar için bir alamet olmaz siz namaz alamet kabul etmekle Müslümanların saflarını hadisin aksine ne kadar müşrik, mücrim kafir varsa doldurursunuz diyoruz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ankara'da bir arkadaşla bu konuyu konuşuyoruz. O beni biraz aşırı olmakla suçluyor hatta harici olmakla suçluyor bu meseleden dolayı. Dedim ki sana bir soru sorayım dedim. Üst komşun ya da birisi senin kızını istedim. Adam araştırdın kişilik olarak araştırdın efendi dört dört bir çocuk ilişkisi yok kumarı yok sigarası yok işi elinde sigortalı işte neyse işte ee, bir kız vermek için insan olarak bütün hastalıkları üzerine bulunduruyor. Dini bakımdan hiçbir şey bilmiyorsun sadece namaz kıldığını biliyorsun kızını verir misin dedim vermem dedi. Aynı kişi ölse cenaze namazını kılar mısın dedim kılmam dedi dedim nasıl Müslümanlık mı veriyorsun ya işte o lafzi olarak ben şunu söyleyeyim. Hani bu konuda bize muhalefet eden iki gruptan bahsettik ya. Birisi zaten e, dinden imandan habersiz, sayakiden habersiz e, cehmiyelerdir. Onlar namazı İslam alameti kabul etseler de etmeseler de bu dinden fersa fersa uzaktırlar. Bir tanesi gerçekten şirki şirk bilen, küfür, küfür bilen, imanı iman bilen, şirkten ve müşriklerden beri olan ancak namaz İslam alameti kabul edip eğer ben namaz kıldığını görürsem Müslüman hükmü veririm diye kardeşlerimizdir. Biz bunlara mürciye dahi denilmeyeceğini söyledik. Anlaşıldı mı? Mürciye dahi denilmeyeceğini söyledik. İşin aslı bu arkadaşlar uygulamada da aynen bizim yaptığımız uygulama yapıyorlar. Bunlardan hiçbiri sadece namazından dolayı bir kimseye Müslüman deyip kardeşim deyip sarılmıyor. Bunlardan hiçbiri sadece namazından dolayı yani bir kız alacağı zaman Sadece namaz kılıp kılmadığını mı bakıyorsunuz? Yoksa sahih bir itikada sahip midir değil midir buna mı bakıyorsunuz? Gerçekten bu soruya samimi bir şekilde cevap verirlerse ee, hak ortaya çıkacaktır. Ben bu insanların da dost edinirken, düşman edinirken ve mü müşriklerle daha doğrusu toplumun insanlarıyla muamelelerinde sadece ama sadece namazı yeterli Görmediklerine inanıyor. Namazı kesinlikle yeterli görmüyorlar. Ama namaz İslam alamettir. Zannedersem biraz korku var. İşte harici denmesin, tekfirci denmesin. Zannedersem biraz korku var. Rabbim bize hakkı hak olarak göstersen kardeşler ve hakka ittiba etmekle bizi rızıklandırsın. Rabbim bize batılı batıl olarak göstersin ve batıldan kaçınmakla da bizi rızıklandırsın. Ve ahiru davana Rabbil alemin. Cehade, dile getirilerti şahı